ki o ne semirtir, doyurur, ne de açlığı giderir. Yüzler vardır o gün, güzeldir. Nimetlere mazhardır. Dünyada taat ve ibadetle çalıştığından dolayı hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Orada boş bir laf işitmez. Orada daima akan bir nic Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kaplar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 bize aittir.